A'bubillahi min ash-shaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd yerden Devam edeceğiz inşallah Şeyh İbn-i Qudama Elhamdulillah Fasıl başlığı açmıştı Ve demişti ki Vassavmu maşru' Huvâ imsâku anil muftirat Min tulû'il fecr-i thani İkinci fecrin, sadık fecrin çıkmasından sonra güneşin batışına kadar olan vakit içerisinde imsaktır. Yani neydi imsak? Şer'i izahını yapmıştık hatırlayın önceki dersleri. İmsak insanın karın şehvetiyle cinsel uzvuna ait olan şehvetini tutmasıydı. Ruhiye manevzel kana umm ve İbn Abbas ve bihi ata ve Bunun böyle olduğunu Kur'an'ın bu vakitten bu vakte kadar olduğunu Ömer, İbn Abbas, Ata ve ilim ehlinin bütün avamı nakletmiştir diyor. Wa Ali radıyallahu anhu ennehu lamma salla'l fajra qala al'ana hina tabayyana al khayt al min al khayt al aswad. diyor ki İbn Kudame Ali radıyallahu anhu'nun bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra dedi ki işte beyaz ipin siyah iplikten ayrıldan bu andır deniliyor. Ve i̇bn Mesud'dan da benzeri rivayet edildi. Bu da ortaya koyuyor ve gösteriyor ki meşhur bir hilaf var. Sabah namazı ilk vakitte mi kılınması eftaldir? Yoksa güneş doğmasına yakın olan vakitte mi eftaldir? Ali radıyallahu anh'u ilk vakitte kılmış ve demiş ki bu an siyah ipliğin beyaz iplikten ayrıldığı andır demiş. وَقَالَ lem لَمْ يَكُونُ al الْفَجْرَ فَجْرَكُونَ Fecir sizin fecir saydığınız şey değildir dedi diyor Mesruq. Inne ma kanu ya'udun al-fajr allazi yamla'u al Fecir, ilk sabahın ışıklarının evleri ve yolları doldurmasıdır dedi diyor. Mesruk böyle bir tanım yapıyor e, sabah vakti fecr vakti için. Wa hadha qabl al Bu amash'ın sözüdür diyor. Wa bizim mezhebimiz ise diyor, kavlullah teala Allah'ın şu sözüdür. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Fecir de siyah iplik, beyaz iplikten ayrıldığı vakittedir. Ayetini getiriyor. Yani bayadan nahari min savad Sabahın ilk aydınlığının gecenin ilk karanlığından son karanlığından ayrılmaz. Biz bunu anlatmıştık. Fecul. Önceki ders hatırlayacak olursanız fecr Sadık neydi? Ufukta görülen ilk yassı bir şekilde uzanan dümdüz ilk beyazlığın adı Fecir'di. Bu Fecr-us Sadık'tır. Fedrul Kazib ise yukarı doğrudur, düz bir çizgidir. O bir an görünür ve kaybolur. Kısa bir müddettir onun görüntüsü. Fecr-ül Sadık ise sonra kaybolmaz. Ve dediğim gibi ufukta dümdüz ince bir çizgidir Fecr-ül Sadık. İşte o an siyah iplik beyaz iplikten ayrılmıştır. Yoksa şimdi birazdan da gelecek. Amaş'ın dediği gibi sabah namazı vaktine kadar evler ve sokaklar aydınlanana kadarki vakit değildir siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması. Çünkü bir takım ulema böyle söylemişler. Yani sabah güneş aydınlanana kadar yenilir içilebilir demişler. Bunu ağmaz söylemiş. Wa hada yahsul bi fecri. İşte bu fecrin doğuşunun hasıl olmasıdır diyor. Galib İbn Abdülber fi kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ömer İbn Abdülberr'in künyesidir. Ebu Ömer dedi ki diyor: "İnne Bilalen yu'ezinu bileynin. Peygamber hadisini naklediyor. Bilal ezan okur diyor. "Fekulu veşrebu hatta yu'ezzina İbn Ummu Mektum." Siz Ümmi İbni Ümmü Mektun ezan okuyana kadar yiyin ve için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yiyin için o vakte kadar. Çünkü Bilal'in okuduğu ezan insanları sahura kaldırmak içindir. Asrımızın pis bidatlarından Yahudi ve Hristiyanlara geçmiş ümmetlere benzeme noktalarından bir tanesi de geceleri davullan insanların sahura uyandırılmasıdır. Bu İslam'da yeri olmayan, aslı olmayan pis bir bidattır. Sonrakilerin işidir. Yahudilere benzemektir. Yahudiler ibadete davullan toplanmışlardır. Bugünkü müşrikler de kendilerini ibadete kaldırmak için davul çalmaktadırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sünneti ise insanları ezanla sahura kaldırmaktır. İkinci ezanla beraber de imsakın artık başladığını, yani sabah namazı vaktinin girdiğini beyan etmektir insanlara. Delilun ala ennel haytel ebyada huve sabah. Bu hadis delildir ki diyor, e, gündüz sabahın fecir sabahın ilk ışıklarıdır diyor. Wa enne suhura la yakun illa qabla'l Sahur ise sadece fecirden öncedir. Fecirden sonra diyor sahur olmaz. Wa hada icma'un lam yuhalaf fihi illa al-a'mashu. A'mashu Bu diyor icmadır. Bu icmaya a'maştan başka kimse muhalefet etmemiştir diyor. İcma neymiş? Sabah o fecrin ilk fecru sadıkla beraber gecenin ve Aydınının birbirinden ayrıldığı o andır. Yoksa A dediği gibi sabah güneşin doğduğu vakit değildir. Faşadza ve hadun ala kavlihi. Şaz kalmıştır bu meselede. Kimse onun sözüne muvafakat etmemiştir diyor. Wan naharu llezî şemsi. Gündüz ise o fecir doğduktan sonra güneş batana kadar orucu tutmaktır. Peki güneş ne zaman batar? Güneş bugünkilerin anladığı gibi Havanın simsiyah olması demek değildir güneşin batması. Ufukta eğer güneşe dair hiçbir ışık kalmadıysa ve güneş tamamıyla yok olduysa güneş doğmuştur demektir. Biz bu meseleden dün biraz bahsetmiştik. Şu anda takvimlerde 8.40 olarak gösteriyorlar. Aslında güneşin batışı 8.30'dur kardeşler. İftar vakti 8.30'da girmiştir. O yüzden oruçlarınızı 8.30'da bozun. Yoksa bunların yaptığı iftarı tehir etmektir. Halbuki hayır tam zıttındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetin iftarı geciktirip sahuru geciktirip iftarda acele ettikleri müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Güneşin batışı dediğimiz gibi ufukta güneşin tamamıyla yok olmasıdır ki akşam namazının başlangıç vaktidir. Akşam vaktinin girişidir. Akşamın çıkışı da ufukta kırmızı bir şafağın görülmesi, görülmesidir. Ufukta kırmızı dümdüz bir çizgi olarak şafağın görülmesidir. O da yatsı namazının giriş vaktidir. Ufuk simsiyah olduğu anda hiçbir kırmızı beyaz ışık kalmadığında artık seher vaktidir. Teheccüt vaktidir. Yatsı namazının vakti de çıkmıştır. O andan itibaren teheccüt vakti girmiş demektir. Galaha <gülüyor> za kavlu cemaati ulema'il muslimin budur. Müslüman alimlerin kabul sözüdür diyor. Sonra demiştik ya Mugni kadı hıraki'nin Muhtasar Fıkıh metninin şerhidir. Sonra Iraknî sözünü naklediyor. Ve izâ maza min Şaban 29 eğer diyor Şaban'ın 29 günü geçerse talabul hilale hilal talep edilir. Yani hilalin görülmesi beklenir. Çünkü sûmule uyetîhi ve ifturu Onu gördüğünüzde oruca başlayın, gördüğünüzde bırakın hilali göründüğü zaman. Ve imkânet is eğer sema bulutsuzsa açıksa Lem Yusuf müddelik aliyov. Semanın açık olmasına rağmen eğer hilal görülmediyse o gün oruç tutulmaz çünkü o gün artık Şaban 30 olmuş demektir. Khiraklinin bu sözünü naklettikten sonra diyor ki İbn Kudame, wa jumla tuzelik ennahu yusta habulin nasi tarai hilali leilat alatine min Şabanin. 30. Şabanın gecesinde insanların hilali görmesi müstahbdır diyor. Wa tala wa tatal لِيَحْتَاطُوا بِذَاَرْكَ siyamihi. Burada diyor ihtiyat. Oroçları için ihtiyat gerekir diyor. وَيَسْلَمُ muminal الْإِخْتِلَافِ Ta ki ihtilaftan salim olsunlar. Biz bunu nakletmiştik. Şek günü, şüphe günü oruç tutmanın hükmünü Hanbeliler ki İbn-i de bu görüşte Şek günü oruç tutmanın gerekliliğine inanıyorlar. Bakın kardeşler sanki aynı meseleleri konuşuyormuşum gibi size gelebilir ama hep farklı suvarlardan konuşuyorum. Bakın 29. gece Şaban'dan. Hava açık. Hiçbir bulut yok. Hiçbir kapallık yok. Hilal görülebilir ama görülmemiş. Bil icma bugün Şaban'ın 29'u olduğu gibi yarında 30'udur. O gün oruç tutulmaz. Çünkü hilal görünmemiş hava açık. Eğer hava kapalı olursa işte orada ihtilaf var alimler arasında. Hanbelilerden bir grup diyorlar ki şüphe i̇bn Kudame'nin dediği gibi ihtiyat babından o gün oruç tutulur diyorlar. O gün oruç tutulur diyorlar. Yalnız diğer cumhur ulema ki doğru görüş onların görüşüdür. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri delil getirmişler. Ve etfeekmilü thalâthine yevmen. 30 güne tamamlayın demiş Resulullah Sasami Şaban 30 güne tamamlanır. Eğer hava kapalıy ise ardından ertesi güne Ramazan sayılır. Vakad Ravat an Ebu Hureyre te radiyallahu an Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: احصوا هلال Şaban hilalini sayın Ramazan için diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Feza raahu veceb aleyhimu Hilal göründüğünde icma ile oruç vacip olur. وَإِنْ لَمْ يَرَعُوا وَكَانَتِ السَّمَاءُ مُسْحِيَةً Eğer görülmezse ve sema açıksa لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سِيَمُوا ذَلِكَ الْيَوْمُ O gün oruç tutulmaz diyor. اِلَّا أن يُوَافِقَ سَوْمًا كَانُوا يَسُومُونَهُ Ama adam var, oruç tutuyor, adak adamış o gün için, ona isabet etmiş, o gün tutabilir diyor. Mesela bir adam var Davut orajı tutuyor. Bir gün oraj, bir gün iftar bir gün oraj, bir gün iftar. Ramazan'dan önceki bu Şaban'ın 30. gecesine denk gelmiş. O günde e, hava e, kapalı hilal görünmemesi gibi bir durum söz konusu. Şek var, şüphe var. O gün diyor tutabilir insan. Ya da adam perşembe orucu tutuyor. Denk gelmiş o güne. Pazartesi orajı tutuyor. Bunlar müstesnadır bu hükümler aw saumun akh ya da aydan başka bir oruç o shibhu zalike iza vafaqasahu aw man bunların oruç tutmasında bir beis yoktur ama onun haricinde ya biz bu işi garantiye alalım şaban 28'den başlayalım 28 29 30 hep oruçlu geçirelim ramazanı da oruçlu geçirmiş oluruz gibi bir şey olmaz çünkü şimdi hadisler gelecek Lima rawa Abu Hurairah radiyallahu anhu anna أن nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yataqaddam ann ahadukum ramadhana bi siyami yawmin Peygamber sallallahu diyor ki Ramazanı sakın bir veya iki gün önceden oruçla karşılamayın. Illa an yakuna rajulun kana yasumu siyaman falyasumhu. Ama bir adam var az önceki sebeplerden dolayı denk gelmiş o orucunu tutsun diyor nebi sallallahu Hadis muttafaqun alayh Buhari müsüm ittifak etmiş. Ve qala Ammar Ammar dedi ki radiyallahu anhu من سام ال يوم الذي يشك فيه فقد أسى أبو Kim? Şek günü, şüphe günü oruç tutarsa Ebu'l Qasım'a muhalefet etmiştir, isyan etmiştir diyor. قال الترمذي هذا حديس حسن صحيح Tirmize hadis hakkında böyle söylemiş. وَكَرِحَ أَهْلُ الْعِلْمِ سَوْوَ يَوْمُ Bu şüphe gününde oruç tutma ilim ehli kerih gördüler diyor. وَاستِقْبَالَ رَمَدَانِ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْن 1 veya iki gün önceden Ramazana oruçla karşılamayı kerih gördiği dile diyor. Linne hinne bisasam anhu çünkü peygamber bununla nehyetmiş az önce hadisler geçti. Wa huki yani el Kasim Muhammed annahu sül an siyami akhir yevmi min Şaban hel yukra diyor ki eee Kasim Muhammed'e soruldu. Şaban'ın bu 30. günü şek olduğu zaman, şüphe olduğu zaman oruç tutmakta bir beys var mıdır, kerih midir? Kale Dedi ki hayır. İnle en yugammal hilal, ancak hilal eğer kapalı kalırsa o müstesnadır dedi. Ve ittiba kavli Rasulullah sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam eulâ, peygamberin sözüne ittiba etmek daha evladır. Sonuçta Kasım ibn Muhammed Allah ona rahmet etsin. Fakihlerden bir fakıhtir. Fakihlerden bir fakihin sözüyle de peygamberin sözü aleyhissalatü vesselam terk edilmez. Fe emma istiqbalu şehrî bi'akfara min yevmeyni fa gayru mekruh fe inna mefhumah hadis Ebu Hureyre ennehu gayru mekruh Kasım İbni Muhammed'in sözünü naklederek diyor ki Ebu Hureyre'nin hadisinden kerahiyeti çıkmaz gibi bir neticeyi ortaya koyuyor. Çünkü peygamber orada bir veya iki gün diye taksis ediyor. Yoksa oruç tutmayı yasaklamıyor diyor. Şimdi bir adam var. Şaban boyunca hiç oruç tutmamış. İhtiyaten son iki gün 29 ve 30. gün oruç tutuyor ya bu diyor kerih görülmüştür. Kasım İbni Muhammed peygamber bunu nehyetmiştir diyor. Mesela bir adam var Şaban'ın yarısına kadar oruçlu geçirmiş. Bu adam diyor bir iki gün önceden tutsa da bu mekruh değildir diyor. Kasım İbni Muhammed Allah kendisine rahmet etsin. Vakıd Raval Ala İbni Abdurrahman an Ebi an Ebu Hureyre an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İza Şaban, eğer Şaban'ın yarısında iseniz femsikû an'is-siyami hattâ yakun Ramazan." Eğer yarısına kadar Şaban oruçlu geçirdiyseniz Ramazana kadar oruç tutun diye Tirmizi'den hadis getirmiş o da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. İlla anne Ahmeden ancak Ahmed bin Hanbel rahimeullah leysa huwa bi diyor ki bu adamın hadisi alınmaz. Mahfuz değildir, ezberlenmez. Galiba ise anhu Abdurrahman İbnül Mehdi. Kimdir bu? İmam Ahmed'in hocasıdır. Ona da bu hadisten sorulmuş. Felem musahhihu bu hadis için sahit değildir demiş. Ve lem yuhaddithni bihi ve kana yetevqahu bu hadisi ikisi de tahric etmediler. Müsnetlerinde veya kitaplerinde nakletmediler ve bu hadis hakkında ikisi de tavakkuf ettiler. Gal Ahmed ve ala u sıkatun la yunkeru min hadisi Dedi ki hadisin ravisi ala Aslında sikka biridir, güvenilir biridir ancak bu hadisi alınmaz. Bunun haricinde diğer bütün hadisleri makbuldür dedi İmam Ahmed bin Hanbel. Bi ennehu khilaf ma ruvi an-nebi Çünkü bu peygamberden rivayet edilenin hilafınadır. Yani şek günü kesinlikle oruç tutulmaz. Ennehu kana yasilu Sha'ban bi Ramazan ve yumkunu hamlu hadis ala nafi istihbab as-siyami fi haqqi man lam yusun qabla nisfi'ş-şahri. Az önce söylediğimiz tebili yapıyor. Faslun, gene bir fasıl açmış. Bununla bitireceğiz inşallah. Ve yüstehebbu limen ra'al hilal en yakule ma rava ibni Ömer. Diyor hilali görenin, mesela şimdi bugün Müslümanların böyle belki bir imkanı yok. Yapmıyorlar. İmkanı var da yapmıyor Müslümanlar da. Normalde Müslümanlar hilali gözetleseler kendileri ve hilali görseler. Diyor ki hilali gören kişinin şunu söylemesi müstahaptır. Gal Kana Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam idara al hilale Peygamber hilali gördüğü zaman derdi ki Allahu Akbar Allah'ın büyüktür Allahumma ahil, eh, ahillahu aleyna bil emni wal iman Allah'ın bize Ramazanı, iman ve emniyet noktasında ehli, bizim için iman ve ehliyet kıl. Vessalameti vel islam İslam ve selamet kıl bizim için Vattafiq lima tuhibbu ve tarzah Senin sevip razı olacağın şeylere bizi muvaffak kıl. Rabbi ve Rabbukallah. hilal de diyor ki senin de benim de Rabbim Allah'tır diyor. En son. Ve Ravahul Esram. Esram bunu rivayet etmiştir. Darimi bunu sünneninde senediyle beraber tahric etmiştir. Aynı şekilde İmam Müslim de sahihinde bu hadisi tahric etmiştir. Yani Hilal'i gören bir Müslümanın bunu söylemesi de Vesselam'ın terk edilmiş sünnetlerinden bir tanesidir. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver'sin o sözlerin güzelliğini. Bir kötülük varsa da şey şeytanından ve nefsimlendir. Bu akhir <gülüyor> davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik keşdü la ilaha illa ente